Allahu Teala ve Şükran Rabbil Alamin. ala Muhammedin ve ala ve Şeyh Muhammed bin Abdul dedi ki: El Doğru ya değil mi? İkinci faide. onlar derler ki müşrikleri kastediyor. Ma biz onlara dua etmedik ve도ğehnâ ilehim ve onlara teveccüh etmedik yönelmedik illa ancak onlara dua ettik ve onlara yöneldik li talabil qurbeti ve şefaaati onların yanında bir yakınlık elde edebilmek ve onların şefaatlerinden olabilmek için bunu yaptık qurbeti kendi putlarına kendi dost edindiklerine dua ederken Sırf onların yakınlığını elde etmek için onlara dua edip yöneldiklerinin delili Avluhu Teala Allah zevceleni susuz sözülür. Vellezine tehezu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarrubuna ila allahi zulfah. Vellezine okumsalaki ittahzu min Allah'ın dışında dostlar edindiler. Derler ki ma biz ibadet etmiyoruz. İlla ancak ibadet ediyoruz. Le yukarribuna ilallahi zulfan. Bizi Allah'a biraz daha bir derece daha yaklaştırsınlar diye. İnallaha muhakkak ki Allah yahkumu bainahum onların arasında hüküm verecektir. Fima hum fihi ihtilafun. Aralarında ihtilaf ettikleri konularda Allah azze ve celle onların arasında hüküm verecektir. İnallaha muhakkak ki Allah La yehdi hidayet etmez men o kimse ki huwa o kazibun kaffar. Yalancıdır ve kafirdir. Allah yalan söyleyen ve kafir olanlara hidayet etmez. Sizde eksik mi buradalar? Sizde eksik galiba değil mi? Elinde metin tutanlar eksik. Değil mi? Normalde bunun fotokopisini alsaydınız daha yorulurdunuz. Bundan en azından şey yapardınız parasız. Şimdi biz bir önceki dersimizde dedik ki Şeyh Muhammed bin Abdül Vahhab bize kaideleri öğretirken birinci kaideyi öğretik. Birinci kaidemizi kim söyleyecek? Birinci kaidemiz hmm. neydi? Yani tevhid ile şirkin açık olduğunu söyledik. Muhammed yani ibn Abdurrahman ziketmiş birinci kaide. müşrik ile Müslüman birbirinden ayrı. Hmm. Neydi peki o kaide? Neyi anlattı bize o kaidede? İşte müşter... Arapçasını söyleyecek yok mu? Söyle. Bismillahirrahmanirrahim diniyor peze başa koyun. El kaide'tu elula. Ve bu Birinci kaidemiz. Kaide'de an ta'lema en el kuffara allazina qatilnahu kaidatu elula en ta'lema en el kuffara allazina ve bi en Allahu huve el halikku er mudabbiru. mudabbiru en hadalika lam yubtulkum taala kul me yerzekukum min es-semaa wa al-ardh birinci Şeyh Muhammed bin Abdul bize şunu öğretti. Dedi ki Mekke'li müşrikler genel itibariyle rububiyet tefriğini genel hatlarıyla tabii bütün olarak değil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 Allah Resulü'nün yaptığı o savaş habes olurdu. Yani insanlara zulmetmiş olurdu ki haşa ve kella. İkinci kaidede ise bize şunu öğretecek. Müşrikler Allah'ın uluhiyetini de inkar etmemişler. Şimdi ikinci kaidenin genel şeyi, genel içeriği bu. Müşrikler Allah'ın uluhiyetini de inkar etmemişler. Hatta Allah Allah'ın ilah olduğunu, O'na yakınlaşılması gerektiği, O'nun rızasının elde edilmesi gerektiğine de itikad etmişler. Fakat şunu söylemişler. Demişler ki biz, Allah Azze ve Celle'nin uluhiyetini ediyoruz. Onun rızasını ve yakınlığını elde etmek zorundayız. Bak burasına kadar müttefiklerdir. Bu uluhiyet de zaten. Fakat demişler buna giderken bize şeyler lazım, aracılar e, lazım. Burada bize ne anlatmak istiyor o zaman bu kaydede? Bir insanın, kaidenin özü bu, şerhine geçmeden önce ne anlamalıyız bu kaydede? Bir insanın Allah'ın uluhiyetini ikrar etmesi,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 O zaman müşrikler ne diyorlarmış? Müşrikler diyorlarmış ki e, biz onlara ibadet etmiyoruz, onlara yönelmiyoruz. Sadece onlara onların Allah Teala'ya yakınlığını elde edebilmek için Allah Azze ve yanında birer şefaçı olsunlar diye biz onlara şey yapıyoruz, yöneliyoruz. Fedelilur kubbe yani müşriklerin bu ibadetleri putlarına veya ota salih gördükleri insanlara yaparken Sadece Allah'ın yakınlığını elde etmek istediklerinin delili Allah'ın da kendi ikrar ettiği elimizdeki bu ayet-i kerime. Allah'ın dışında dostlar edinenler sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara ibadet ediyoruz derler. Allah da de onların arasında ihtilaf ettikleri konularda hükmedecek ve Allah yalancı ve kâfir olanları hidayet etmeyecektir. Bakın, itikadi meselelerde çokça gündeme getirilen bir şüphe var. Zaten Muhammed bin Abdülvahhab'ın bize bunu anlatmasının nedeni de Geçmişteki müşriklerin ortaya attıkları şüpheleri izah etmek için. Değil mi? Ta ki, müşrikle birbirine ayrılabilir. O da nedir? Bir insanın şirke düşebilmesi için şirke itikad etmesi gerekir. Yani itikadi anlamda bir şirk yoksa, bir adamla da olarak yaptıkları onu dinden çıkarmaz. Şu görmüş olduğumuz ayetler ve bundan bir önceki derste görmüş olduğumuz ayetler. Müşriklerin itikaden bir problem taşımadıklarını,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 E kimse bunların inkar ediyor. Tamam? Bu birinci mesele. İkinci mesele ise bu en önemli meselelerden bir tanesi. E, Diyorlar ki günümüzde eski müşrikler yaptıklarının bizzat ibadet olduğunu ikrar ediyorlardı. Yani ma nabuduhum illa diyukaribuna Biz sadece bizi Allah'a yaklaştırsın diye onlara ibadet ediyoruz diyorlardı. Günümüzde hiç kimse biz Allah'tan başkasına ibadet ediyoruz demiyor ki. Yani insanlar buna ibadet demiyorlar. Ee, i̇nsanlar ben Allah'a ibadet ediyorum, Allah'a kulluk yapıyorum diyorlar. Tabii bu birçok insanın kafasını karıştırıyor. Yani gerçekten günümüzde hiç kimse şeyhlerin ibadeti hak ettiğini söylemiyor. Ee, parlamentonun ibadeti hak ettiğini söylemiyor. Veya helal haram etkisine sahip olduğunu söylemiyor. Ama ona yakın amellerde bulunuyorlar. Şimdi bu ayeti inceleyeceğiz hep beraber. Önümüzdeki ayet kelimesi dikkat edin. Bu ayet kelimenin bir başı var. Ayet kelime başı şu: İna anzeln aleik al Kitabı bilhaki, fagbudillahha muklesan lahul din. Ala lilahul dinul kahlas. Diye sonra ayet devam ediyor. Ve bizini taşımın dünyam ya. İna anzeln aleik al Kitabı Biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Ne demek hak ile indirdik? Yani bu kitabı indirmemizin sebebi var olan batıl inanışları ortadan kaldırması ve onun yerine haklı getirmesidir. Bunu Allah Azze ve Celle başka ayet kelimelerde de söylüyor.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 Yok olup bittiğini görürsün. Bu kitabın vasfı ney o zaman indirilmesindeki vasıf? Ve inn azza illa ike bil Bu kitabı sana hak ile indirdi. Ne peki getirdiği hak ne? Kaldırmak istediği batımlı ki Allah azze ve Celle bunu indirmiş? Fa abudillaha muhlsanlahu dini. Fa abudillaha Allah'a ibadet et. Fa qasada Allah'a ibadet meselesi değil bu. Muhlsanlahu dini. Din'i Allah'a kâlis olarak ibadet et. Yani İbadetlerini Allah'tan başka hiç kimseye yapma. Hiçbir amaç ve gaye gözetmeden sadece Allah'a yap. Sebep? أَلَا <gülüyor> لِلّٰهِ Çünkü dikkat edin, halis olan din Allah'ındır. Yani Allah bunu hak ediyor. Allah öyle büyüktür ki, öyle azimdir ki, kendiyle beraber hiçbir ortağı kabul etmeyecek kadar şanlı yücedir. Çünkü halis olan din onundur. Bu hak kısmı. Peki batıl ne? Yani burada Kur'an'ın hak olarak gelip kaldırmak istediği batıl, işte batıl da Muhammedyni Abdurrahim bize vermiş olduğu kısım şimdi oraya bakacağız. Estağfurullah yanlış oldu. yok Bunlar ne anlam ifade ediyor Arap lobatında? Bunlar hangi cümlenin başına gelirlerse o cümleye umumiyet ifadesi katarlar. Yani vellezine dediğimizde onu taksis eden bir delil gelmediği müddetçe o fiili yapan herkes o hükmün içerisine dahildir. Tamam, umumdan kastettiğimiz zaten budur. Umum demek, umum lafızlar var bir de husus lafızlar var. Umum lafız, sen onu itlaf ettiğinde o hükmün altına girecek olan herkes onun altındadır. Ne zamana kadar? Ta ki bir delil gelecek, bir, bir sınıfı onun, onun dışına çıkaracak.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 Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfah. İslam'ın koymuş olduğu çok önemli bir kaide var. Bu kaideyi hepimiz ezbere bilmemiz lazım. O da nedir? El ibratu bil hakaiqi ve bil İbrat her zaman meselelerin hakikati nedir? Konulan isimlerle konulan isimlere itibar edilmez. Yani mesela bir adam diyelim ki örnek veriyorum gitti birinin malını çaldı ve bu çalış olduğu bu malı götürdü şeylere dağıttı, fakirlere dağıttı. Yani Robin Hoodçuluk oynadı Biz ona sorduk dedi ki sen ne yapıyorsun? Dedi ki ben çok şerefli bir iş yapıyorum. Mesela işin ne kardeş? Ben fakirden alıp zenginden alıp fakire dağıtıyorum. Ki bak isim olaraktan kulağa hoş geliyor. Veya da ben zenginden alıp haksızdan alıp gaspçıdan alıp götürüp hakkı gasp edilene dağıtıyorum. İslam'ın da hoş gördüğü bir şey. Hani gasp alıp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 sen kafeyini işleyen herkes vesaire bu kapsamına dahildir. O tanım yerine gelmiyse mesele bitmiştir. Bir nas gelip onu taksis etmedikçe, onu çıkarmadıkça onun emri keseriz. Vele o kendi yaptığı işe ne isim verirse versin. Tamam? Zira Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis şeride ne diyor? Diyor ki: Yeshra buunasum bin ummeti al khamra wa yusamuna bi qayli ismi. İmam Nesayi'de vardı diyor. Benim ümmetimden bir grup insan gelecek, içki içecekler. Fakat içkiyi başka isimle isimlendirecekler.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 İstersen etmiyor diye yap. Bunun şeyi nedir? Hakikatine, tanımına uyarsa olur. Şirk konusunda buna bir örnek verelim mesela. Nisa biliyorsunuz. Yani orada Allah dedi yani sen, sen ve senden önce indirenlere iman ettiklerini, zan edenleri görmüyor musun? Niye? Adamların imanı zan oldu. Çünkü onlar tabutu inkar etmekle emrolundukları hadet tabuta muhakeme olmak istiyorlar. Peki bu adamlar yaptıkları bu fiile tabuta muhakeme ediyorlar mı? Fakife, eza esabet ve musibet bima qaddamet eldin, sümme jaoûk yahlifû nabillahi, in aradna illa ihsan ve Onların kendi elleriyle kazandıklarından dolayı onlara bir musibet isabet ettiğinde sana gelir ve yemin ederler. Yahlifû nabillahi, in Biz sadece güzellik ve başarı istedik. Yani bu yaptığımız fiiller bizim tek gayemiz Müslümanlar için ortaya bir güzellik çıksın, Müslümanlar için ortaya bir başarı çıksın diyor diyorlar. Ama onların bu sözü, yaptıkları bu fiili bu şekilde isimlendirmeleri, buna ibadet dememeleri, İslam dininden çıkmalarına engel olmadı. Bu bir örnektir elimizde, pratik bir örnektir. Tamam. İnsan yapmış olduğu fiili nereye isimlendirirse isimlendirsin. Yaptığı fiil İslam'ın koymuş olduğu bir tanıma giriyorsa, ona göre muamele görür. Ki bu da böyledir. Yani o günkü müşrik buna ibadet demiş, bugünkü müşrik buna başka bir şey demiş, mühim değil. El-hibratu <gülüyor> bil-haqa'iqi. وَلَيْسَبْ <gülüyor> esme ibret her zaman hakikatlenir isimlere bu konuda değer verilmez. İkincisi, üçüncü hüküm oldu bu, söyleyeceğiz. İyi niyetle yapılan kötü ameller, hiçbir zaman iyi niyetine yapılan kötü ameli meşru kılmaz. Ne olursa olsun, bak burada adamın gayesini, burada gerçekten adamın gayesi güzel. Allah'a yakınlık <gülüyor> elde etmek istiyor. Peki Allah'a yakınlık elde etmek Allah'ın emrettiği bir şey değil midir? Allah'ın emrettiği bir şeydir. يَا اَيُّهَا النَّذ۪ينَ آمَنُوا ve اللّٰهَ وَابْتَعُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَ Allah Azze ve Celle'den korkun ve O'na sizi yaklaştıracak, sizi O'na yakın kılacak vesileler anayın. Yollar arayın diyor Allah Azze ve Celle. Doğru mu? Bak adamın niyeti güzel. Yapmak istediği şey Allah Azze ve Celle'nin emrine uygun. Fakat arada seçmiş olduğu yol, yöntem yanlış olduğu için Allah Azze ve Celle biraz sonra gelecek, son tük onu tekfir etmekten geri durmamış. Doğru mu? Niye? Şu Allah Celle ayet-i kerimede diyor: "Feriqan hada ve feriqan hakka aleyhim Bir fırka hidayet buldu, bir fırka sapıttı. Niye saptı? Sebep, "Ennehum muttakihu şeyatinen awliya'a min ve yahsabuna ennehum muhtadun." Çünkü onlar şeytanları Allah'ın dışında şeyler edindiler, dostlar edindiler ve onlar iyi bir yol üzere olduklarını zannediyorlar.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 Hidayet ehliyle delalet ehlinin arasında bir fark kalmasın. Yani hidayet ehli hidayet buldu, delalet ehli buldu. O da kendini iyilik üzere zannediyor. Bu da kendini iyilik üzere zannediyor. İkisi de inat etmiyor kimse. Öyleyse ikisinin arasında fark olmazdı. Fakat ayetin başı bu zannı yalanıyor. Çünkü hidayet ehlini ayırıyor Allah. Delalet ehlini de beraberinde Allah ayırıyor. Doğru mu? Akeza mesela bunun delillerinden bir tanesi bil قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَالَا اَلَّذِينَ ضَلَّ dunya" ve onlar hesaponun annem ihsenun De ki ben size amel yönünden en çok hüsrana uğrayanları haber vereyim mi? en peşin olan kimdir onlar ki yaptıkları dünya hayatında boşa gitmiştir fakat onlar güzel işler yaptıklarını zan ediyorlar tamam buna İslam tarihinden pratik örnek var mı var hariciler değil mi yani peygamber aleyhissalatu vesselam haricilerden kimdir tahkiru salatikum inda salatihim ve siyamekum inda siyamihim ve qiraatukum inda qiraatihim يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ ve la <gülüyor> حَنَاجِ رَبِّهِ Kur'an'ı okuyacaklar ama boğazlarından aşağıya gitmeler. <gülüyor> يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّحْقُ مِنَ min Okun yedan fırladığı gibi dinden çıkıp gidecekler diyor. Khadiziler kötü bir şey mi yapmışlar kendilerine göre? Hayır. Ama yanlış. Allah'ı razı etmek istemişler. Allah'tan daha fazla korkmak istemişler. Fakat bunu yanlış bir yolla yapmışlar. Yanlış yolla yapınca ateşin kötü köpeği olmuşlar. كِلَابُ ا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 Sobacıya çengi diyemeyeceğimize göre, herkese yaptığı fiile göre bir isim vereceğiz. Yalancıya yalancı diyeceğiz. Doğru mu? Kafire kafir diyeceğiz. Yani bir adamın hayatında şirk varsa ona müşriktir e diyeceğiz. Bir adamın hayatında küfür varsa ona kafirdir diyeceğiz. Aslımızın en büyük bidatlerinden bir tanesini e, isimleri ayırmak. Yani adam küfür işliyor ama adam adama Müslüman diyor. Hani biliyorsunuz mutezilenin bir usulü var. Mutezile Allah azze ve celle'nin sıfatlarını anlatırken diyorlar ki e, sim sıfatları inkar etseler millet onları tekfir edecek. Bunu biliyorlar. Onun için diyor ki Alimun bila ilmin. Alimdir tamam. Şimdi Kur'an'da alim diyor ya Allah için. Şimdi alimi mecbur söyleyecek Kur'an'da geçiyor. Ama Allah'ta ilim sıfatı vardır dese mutezilenin itikadı şu sıfatların taaddüdü Allah'ın taaddüdü demektir. Yani sıfatlar çoğaldıkça sanki birden fazla Allah var olacak demektir. Önce ortaya sapık bir bilat atmışlar. Hani bir varlıkta birden fazla sıfat oldu mu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 Mesela el diyor, el diyor, ne yapacaklar? Ya Kur'an'ı inkar etmek, onlara da küfür. Demişler, Alîmun, alimdir Kur'an'a muvaffak etmek için bila ilmin, ama ilimsizce. Semî'un bila sem'in, basîrun bila basar demişler. Tabii nasıl oluyorsa artık onlar da izah edememişler bu kısmını. Enli sünnet onlara reddiye verirken demişler ki, sizin bu söylediğiniz dinden önce bu muhalif. Yani bir adamda ilim sıfatı, estağfirullah, bir adamda, ilim, bir varlıkta ilim sıfatı olmadığı müddetçe ona el-alim denmez. Bir varlıkta sem' ve sıfatı olmadığı müddetçe ondan ona isim üretilip ona es denmez. Demek ki bu kaide ehl sünnetin yanında mukarar olan kaidelerden bir tanesidir ki, ehl sünnet bununla mukarifere cevap vermiştir. Tamam? E şimdi biz de diyoruz. Bir adama Müslüman, kendinde İslam olan bir adama kafir denmeyeceği gibi, kendinde küfür olan bir adama da Müslüman denmez.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 o insanların hükümlerinin uygulanabilmesi için Peygamberin e gelmiş olması lazım, tamam? Bunu anlatmış mıydık daha önce dersimizde? Yok. Daha önce ders olarak işlemiş miydik bunu veya şey yapan var mı işimizde? Şöyle söyleyelim. Şimdi İslam'da bir isimler var bir de hükümler var. İsimler var, hükümler var. Mesela isim neyin? Şirk koşan bir adamın alacağı isim nedir? İsimden kastımız isim Fai, Mushrik, doğru mu?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 muftalun muftal muftareni şeddede iftara iftiri mufteri muftalın muhteri, ismi failı siz iftiraçısınız mesela Allah Teala ne diyor Ve izna rabbuke Musa ani'til kavme'z zalimin hani senin Rabbin Musa'ya dedi ki ey Musa zalim olan bir kavme geldi. yani kavim daha Musa'yı görmemiş ki yaptıkları zulümden onlara ismi fail üretelim zalimdir diyelim ama farkındaysanız Allah Azze ve onlara isim üretmiş ve beraberinde onlara zalim demiş mesela. Lem yekulillezine keferu min ehli kitabi vele müşrikina munfekin hatta ta'tiyuhum el Ne kitabı kendinden müşrikler, ne kitap kendinden kafirler. Ne de müşrikler. Peygam. açıkça deliller onlara gelinceye kadar ayrılmış değillerdi. Şirkten, küfürden ayrılmış değillerdi. Bak daha açıkça delil onlara gelmemesine rağmen Allah Teala ne dedi onlara? Lem yekulillezine keferu min ehli kitabi vele müşrikina. Hem kafirlere ismini verdi, hem de müşriklere ismini vermiş oldu. Tamam, anlaşılıyor değil mesela. Belkıs, Aleyhisselam'ın yanına geldiğinde mesela وَسَدَّهَا ma كَانَتْ تَعْبُدُ min دُونِ إِلَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ min قَوْمٍ كَافِرٍ Onu Allah'ın dışında ibadet ettikleri al koydu. O kafir olan bir kavim dedi. Hani kavim daha Aleyhisselam'ı görmemiş ki. Görmeden nasıl biz onlar? Aa, adam küfürle muamele ediyorsa adı kafirdir. İslam'da ister peygamberi görsün, ister peygamberi görmesin. Wain أحد من المشركين, wain أحد من المشركين, şayet müşriklerden herhangi biri istecare ke, fajir o hatta isme hak müşriklerden biri senden koruma talep ederse Allah'ın kelamını işitinceye kadar onu koruma altına. Bak daha adam Allah'ın kelamını işitmemiş ama adı ney? müşrik. Wain أحد من المشركين, ama ismini almış. Tamam. Hatta ayetin sonunda Allah ne diyor? Zalike bi'nnaum kavmullahim cahil olduklarını da Allah söylüyor. Yani çünkü onlar bilmeyen bir kavim dediler diye. Bir insanın bilmemesi, Allah'ın kelamını işitmemesi, yaptığı fiilden isim almasına engeldir. Şirk koşan bir adam peygamber gelse de gelmese de onun şeyini alır. Ki zaten Şekur'lisan Mütemiye bunu kaide olarak da söylüyor. Kat farraka Allahu beyne esma'in ve ahkamin ma qabla'l be'seti ve ma ba'daha. Şüphesiz ki Allah isimlerle hükümleri bir hisletten önce ve bir sonra ayırdı. Şimdi adama hükmünü verdik, yani yaptığı şeyden, fiilden ona ne ürettik? İsmi ürettik. Bu peygambermiş, cahilmiş, tevli var, hiç şey yok. Peki azap? Yok. Azap için peygamberi gelmesi lazım. وَمَا Biz bir kavme peygamber göndermeden onlara azap edecek değiliz. Allah.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 hücre dolaşmış mı, bulaşmamış mı bakmadan ateş ehli olduklarını söyledi, hükümlerini söyledi hepsine. Fakat ahiret hükmüne gelince o Allah'a kalmış, Allah'ın doğrusunu ömüyor. Kaidemiz anlaşıldı mı? İsim ayrı, hüküm ayrı. İsimler, fiiller bulunduğu anda bulunur. Peygamberin gelmesi gelmemesi, ilim, cehalet, tevil bunların hiçbiri yoktur. Fakat o ismin hükmü olan ahirette, ebedi ateşte kalma meselesine gelince o Allah'a kalmıştır. Eğer gerçekten ücret kaim olmuşsa, peygamberin daveti ulaşmışsa Allah ona azap eder. Ulaşmamışsa Allah onu bir daha imtihan eder. Ondan sonra ona şey yapar, ona azap eder. Naslarla hepsiyle beraber muamele etmeyince insanlar neye düştüler? Ya komple dediler ki hiçbir şekilde müşrik müşriktir, dünyada müşriktir, ahirette ebedi yanacak. Ya da dediler adam ne yaparsa yapsın cehaleti mazerettir, yeter ki bilmiyor olsun diye. Fakat nasları hepsini bir araya topladığımızda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 Anlaşılıyor değil, İnşallah. Devam edelim. Buraya kadar sorusu olan var mı? Buraya kadar anlaşılmayan ya da sorusu olan? وَدَلِيلُ <gülüyor> شَفَاعَةِ Şefaatin deliline gelince, yani müşriklerin Allah'tan başkasına teveccüh ettiklerinde tamamen onların şefaatini umduklarını dediğine gelince O'uutaala ve min Allah'ın dışında olanlara ibadet ederler. La la ve la Onlara hiçbir fayda ve hiçbir zarar vermeyecek olan şeylere dua ederler. Ve yekuluuna haa'ule bunlar bizim Allah azze ve celle'nin yanında şeylerimizdir. Eee şefaatçilerimizdir. Şefaat kelimesi normalde Arap diliğinde "al-shafu d tekilin cinsidir, çoğuludur. Yani dürtir tekdir, şefaat çiftir. Ee, Şeyde kullanılırken, ıstilahta kullanılırken e, diyoruz ki "al-towsutu lil "bir insana bir faydayı elde etmek veya bir insandan bir zararı def edebilmek için yapılan aracılıktır. Şefaat, bir insana bir faydayı etmek veya bir mevsedeki bir zararı def etmek için yapılan aracılığın adıdır, tamam mı? Onun için şefaat demiş olduğumuz zaman, şimdi biraz sonra gelecek zaten şefaat iki cisminden oluşuyor. Ee, şefaat nedir? Şefaat meselesi şudur. Yani normalde insanoğlu e, dünyayı anlarken, yani herkes dünyayı kendi penceresinden bakıyor, kendi hayatından bakıyor.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 İnsanı nereye götürür insanı küfe götürür. Mekkeli müşrikler de böyle bir kıyas yapmışlar. Salih olan insanların Allah katında onlara şefaatçi olacağına inanıp sıkıntılarında direkt onları anlatmışlar. E bugün bizim müşriklerimizin işte Eyüp Sultan'a, şeyh işte baba'ya, bir de Topuzlu babaymış yok, Çınğır adlı neneymiş bunlara gidip sıkıntılarını anlatmaları kızıma koca,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 O da bize bunu söylüyor. Yani şunu demek istiyor Resul Muhammed'in abisi bak. müşrikler Allah'tan başkasına dua ederken ibadetlerini Allah'tan başkasına yaparken bunu Allah'ın hak etmediği ve bunların hak ettiğine inanarak yapmıyorlar. Allah'ın hak ettiğine, bunların kendilerini Allah'a daha kısa yoldan götüreceğine inandıkları için bunu şey yapıyorlar. Yapıyorlar. Yani İtikatta değil de daha ziyade ameli anlamda şirke düştükleri için yani müşrik olmuş oluyorlar. Devam ediyoruz. Ve şefaatü şefaatân. Şefaat iki kısımdır. Şefaatun menfiyyetun ve şefaatun müsbete. Şefaat iki kısımdır. İspat edilmiş olan şefaat şefaatun müsbete ve şefaatun menfiyye reddedilmiş olan, nefi edilmiş olan şefaat. Tamam? Şimdi burada şunu bileceğiz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de naslar var. Bu nasları, hepsini biz bir araya topladığımız zaman şefaatle ilgili ilginç bir görüntü çıkıyor ortaya. Nasıl? Mesela bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki, biraz sonra gelecek yani bir sonraki sayfada önümüze gelecek. لَا بَيْعُنْ la وَلَا خُلَّةٌ la شَفَاءً O gün ne alışveriş vardır, ne dostluk vardır, ne de şefaat vardır. Burada şefaati neyini zikrediyor? Şefaatin cinsini Allah'ın etkiledi. O gün şefaat, mefaat yoktur. Kimse kimseye şefaat edemeyecek. Doğru? Bu bir nas mesela. Başka bir ayette kelamede Allah da diyor fe ma تنفعهم شفاعة Şefaat edicilerin şefaati onlara hiçbir fayda vermeyecektir. Başka bir ayette diyor ki ve taku la tazi nefsun an nefs ve la minha şefaaatuh ve la minha adlun Yani öyle bir günden korkun ki o gün hiçbir nefis nefsin yerine geçemeyecek. O gün kimseden şefaat kabul edilmeyecek, o gün kimseden fidiye kabul edilmeyecek, o gün kimseye yardım da olunmayacak. olunmayacak. bunları bir kenara Şefaatin hepsini nefret burada. Doğru mu? E başka nasıl var? من ذنلز يشفع illa إلا izni. Kimdir Allah'ın yanında Allah izin vermeden şefaat edecek olan? Ha. Demek ki Allah izin verdiğinde şefaat edecek olanlar var. Doğru mu? Mesela müşriklerin meleklerle ilgili bir itikadları var. Değil mi? Allah'a dediler ki Allah azze ve celle kendine veled edildi. Allah onlara da cevap Ben بَلْعِبَادُ مُقْرَمُونَ Onlar bir rakiz. Allah tarafından ikram edilmiş olan kullardır. Melekleri kastetdim. Niye? Devamında diyor ve la illa limen Allah'ın razı oldukları dışında hiç kimse şefaat etmez. Demek Allah razı olduğunda şefaat edecekler. Bu Kur'an <gülüyor> doğru mu? Illa min ba'di ezizna Allahu ve Allah'ın izin verdiği ve razı olduklarından sonra onlara şefaat edecekler. Bak bu Kur'an. Hadisler var. Kim işte ezan okunduktan sonra ezanı tekrar eder Allah'a merhaba bazı davetinden metiya sırada <gülüyor> ikâime bu dua ile bize halletle bu şefaati emankeyime şefatim ona helal oldu diyor. E şimdi biz ne yapacağız? Yani bir taraftan naslar var şefatle ediliyor. Bir taraftan naslar var şefaati ispat ediyor. Şimdi alimler demişler ki konuşan adam aynı anda bir şey ispat edip aynı anda bir şeyle ediliyorsa bakarsın. Eğer aklında bir halal varsa, bir problem varsa, deriz ki bu adam şey çelişkili konuşuyor. Fakat konuşan insan kelamdan masum. Aklı başında bir adamsa, deriz ispat ettiği makamda başka bir şeyi kastediyor. Nefret ettiği makamda başka bir şeyi kastediyor. E, bu kelamın sahibi Allah ve onun hatadan masum ile konuşan Resulüdür. Bir başkası değildir. Doğru mu? O zaman diyebilir miyiz bu kelamda çelişki vardır Allah muhafaza.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 Allah'ın nefiyeti ma o şefaattir ki كَانَتْ تُطُلَبُوا مِنْ غَيْرِ Allah'ın dışındakilerden talep edilir. Kim olursa olsun, Peygamber olsun, salih bir insan olsun hiç fark etmez. Allah'ın dışındakilerden, إِلَّ Allah Allah dışındakilerden talep edilen şefaat. Nasıl şefaat? Fi مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا Sadece Allah'ın güç yetireceği meselelerde Allah'ın dışındakilerden talep edilen şefaat Allah'ın nefrettiği ve sahiplerini tekfir ettiği şefaattir. Delil. Ve delilü qavluhu te'ala. Ya eyyuhadazina amanu ey iman edenler. Enfiquu mimma razaknakum. Size verdiklerimizden infak ediniz. Ne zaman? Min kabli en ye'etiye yavrum. Öyle bir gün gelmeden önce. Peki o günün sıfatı nedir? La bay'un Onda alışveriş yoktur. Vela kulletun. Onda dostluk yoktur. Vela şefa'atun. Onda şefaat yoktur. Valkâfirûne humuz zâlimûn kafirler zalim olanların ta kendileridir. Şimdi Allah Azze ve Celle bu ayet kelimesinde ne yaptı? Şefaati, edefildi. Bir önceki sayfaya bakın, çevirdiğimiz sayfaya. Ve yabuduna min dunillahi ma la yedurruhum ve la yenfa'uhum ve yaquluna ha'ulai şüf'auna 'indallah. Onlara ibadet eder ama bunlar bizim Allah'ın yanında şefaatçilerimizdirler. derler. Allah bunu kabul etmedi, değil mi? Bunu eleştiri ve zem makamında söyledi. O zaman ne diyeceğiz?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 bu adam sana elbise satacak diyorsun ki ya bu biraz pahalı söylüyor, senin hatırım var veya kız isteyecek senin hatırım var, gel bana aracı ol e, misal. Bak bu aracılıkta sorun yok, niye? Çünkü benim gücüm dahilindedir. Ama beni cennete koy. Kimseni kimseyi cennete koyma etkisi var mı? Ben günahlarımı bağışlar, benim kızıma koca e, bul, benim işte iş yerime rızkım artsın. Bunlar sadece alemler, Rabbi olan Allah'ın elinde şeyler. Burada şefaatçi peşine düşersen kafir olursun. Tamam Bu nef yedilen şefaattır. Allah'tın sadece Allah'ın gücü yeten, Allah'ın gücü dahilinde olan ve Allah'tan başkasından istenen Niye? قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاءَةُ şefaatlerin hepsi Allah'ındır. Allah'ın elindedir. Allah'a ait olanı da Allah'tan başkasına verirsen seni götürür. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat hattı yok mu? Var. Biz bilmiyor muyuz kıyamet gününde Peygamberimiz şefaat edecek. Bunu bize Peygamberimiz söylememiş, söylemiş.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 وَيُصَلِّ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللّٰهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَكُمُ اللّٰهُ فِيهِ إمام مسلم ربادة. Hiçbir مسلمان yoktur ki ölsün. Allah'a şirk koşmayan kırk tane adam onun cenazesini kılarsa Allah mutlaka onları ona şefaatçi kılar. Fakat bundan kimdir? Nerededirler? Bunu biz bilemeyiz. Değil mi? Onun için şefaat sadece kimden istenir? Allah'tan. Az, az, ezan okunuyor. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Olmadı. Resulullah'tan şefaat isteyemezsin. قُل لِلّٰهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا Peki şefaatlerin hepsi kimin elindedir? Şefaatlerin hepsi Allah Allah'ın elindedir. Tamam. Nefk edilen şefaati anladık. Nefk edilen şefaat, Allah'ın gücü içinde olan ve Allah'ın dışında istenenlerden bu insanı şirke götür. götürür. وَالشَفَاعَةُ الْمُسْبَةَ Peki Allah'ın kabul ettiği şefaat hangisidir? هِيَ الَّتِي bu مِنَ اللّٰهِ Allah'tan talep edilen şefaattir. Allah'ım beni meleklerin şefaatinden mahrum kılma. O gün beni razı oldukların ve kendisine izin verilen ve şefaatle ve kendisine ikram ettiklerinden kıl ve beni şefaat edicilerin şefaatinden mahrum kılma. Çok güzel bir dua. Tamam mı? Ya Peygamber'e ey şefaat, ey cerrah şefaat, ey şehit şefaat dersen bu seni müşriklere şefaat anlayışına götür. Tamam Burası anlaşıldı mı? Anlamayan var mı bu kısmı anlatamadığın bir kısım var mı?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 Tamam. Allah izin vermeden şefaat edecek olan kimdir diyor. Başka ayet söyledik. Orada ne demiş Allah? Sadece Allah'ın razı olduklarından şefaat ederler. Demek şefaat-ı hukuku bulması için iki şart var. Bir Allah şefaat edecek olan şahsa izin verecek. "Sen şefaat edebilirsin." diyecek. İki şefaat edilecek olandan da Allah razı olacak. Ondan razı olmuş olarak. Allah kimden razı olur? Ancak sözleri, amelleri ve inancı Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde istikamet üzere olan insanlardan razı olur. Rıza ve izin şefaati vuku bulması için iki tane şarttır. Evet. Şeyimiz burada bitti. Kaidemiz burada bitti. Vakit anlamında vaktimizi de doldurur. Tabi. İsterseniz ama devam edebiliriz. Sorunuz varsa sorunuzu sorabilirsiniz. Dersimizi bitirebiliriz. Sorusu olan var mı? Soru. Duralı mı? Duralı mı? Tamam. Bu ahirud-darmana. elhamdülillah. Rabbi